للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه تعالى عليهم وعلينا أجمعين اللهم علمنا بما ينفعنا بما علمتنا فإنك على ما تشاء قدير اللهم عز الإسلام والمسلمين واعلي كلمة الحق والدين برحمتك يا رحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والموافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ nar Ya رَبِّ الْعَالَمِينَ Ey bizim Allah'ımız Sen bizlere dünyada ve ahirette afiyetler ver Bilmediklerimizi öğret Kolay olmayan şeyleri üzerimize kolay kıl Ya رَبِّ الْعَالَمِينَ İslam'ı yücettiğin gibi ehlin de yücelt ve ehlini koru Ey bizim Allah'ımız Evet değerli kardeşlerim Bugün Allah izin verirse Gene büyük bir sahabeden bahsedeceğiz bu sahabe, bu sahabe, öyle bir sahabe ki Medine-i Münevvere'de, Medine-i Münevvere'de ileri gelen kişilerde Beni Seleme'nin kabilesinin efendilerinden ve Medine-i Münevvere'de yine en cömert insanlardan bir tanesi Amr ibn El-Cemuh Cemuh'un oğlu Amr Allah ondan razı olsun Ve kendisi diyor ki Ey benim Allah'ım. Ben şu topal ayağımla cennete girmeyi arz ediyorum. Bana bu cenneti nasip eyle. Gelecek va söz edeceğiz. Çünkü kendisi topaldı. Bayağı topaldı yani. Yürür zor yürürdü. Ayağının üzerine zor duruyordu. Bu haliyle, bu haliyle şehit düşüp de cennete tek ayakla girmeyi arz ediyorum. Ey benim Allah'ım. Bana bunu nasip et diye yalvaran bir kişidir. Amur ibn Cemuh hazretleri. Evet, medine Münevvere'de en cömert, saygın, muhterem bir zatıdı. Böyle kişiler değerli kardeşlerim, kabileliğinin ileri gelen kişileri kendilerine göre ibadet etmek için, sıkıntı ona gidip yalvarmak için, kutsal saydığı günlerde gidip kurban kesmek için kendilerine bir put icat ederler idi. Bir put icat ederler idi. Bunun da güzel bir putu vardı. Kendisi yapmıştı ve en nefis bir ağaçtan yapmıştı. Çürümesi mümkün değil. Parlak, güzel bir ağaçtan kendisine has, özel bir put yapmıştı. Bunun adı da Menat. Bunun adı Menat'tı. Putunun adı da Menat'tı. Böyle bir isim vermişti. Dediğimiz gibi mevsimlerde gider kurban keser. Sıkıntı güde, günlerde gider yalvarır. Haftanın belirli günlerinde gider Ne yapar? Ondan Bereket umar idi. Bereket umar idi. Sadece bu değil Cahiliyette ileri gelen kabile başkanlarının Kendilerine has Özel Putları vardı Onlardan bir tanesi de Amrümlü Cevah'ın putuydu. Adı neydi? Menattı. Adı neydi? Menattı. Evet bu zat 60 yaşlarını doldurmuş medine Münevvere, İslam Beş gelmiş. İslam Beş adasını insanların gönüllerini nakşetmek için Musab ibn Umeyr Hazretleri Hazretleri Hayret ediyor. Her eve giriyor. Herkese nakşediliyor. İslamiyeti, İslamiyeti yayıyor. İslamiyetten, bundan etkilenerekten Amr ibn Cemuh'un üç tane oğlu vardı. Muaz, Muaz, Muaz ve Kallab Kallad isminde üç tane oğlu vardı. Bunlar da ne yaptı? Bu zatın sayesinde Müslüman oldular. Anneleri Hint vardı, Hint de Müslüman oldu. Ancak Cümeyhen hiç haberi yok. Bunların Müslüman olmasından, olduklarından hiç haberi yok. Kendisi habersiz. Ama hem üç tane oğlu hem de Hint olan hanımı Müslüman olmuş. Kabile başkanı olan Amrul Cümeyhen haberi yok bunlardan. Kocasına çok düşkün idi Hint. Hint olan hanımı kocasına çok düşkün idi Babalarını çok severler evlatları da Onlar da çok düşkün idi Onlar da çok düşkün idi babalarına Ancak babaları puta o kadar o kadar samimiydi ki Gün görmediği zaman has, hasretini çeker ve üzülürdü Ben niye putumu görmedim Gidip ona elimi sürmedim Elimi açıp da ondan medet ummadım diye üzüntü duyar idi Bu kadar da puta bağlı bir kişiydi Amruplu Cübeyh Hazretleri. Evet, bunun üzerine, bunun üzerine kendisi Amruplu Cübeyh oğullarına devamlı gözaltı altında tutardı ve hanımına da derdi ki, bak hanım çok dikkat et, ortada bir tane Musab var, Musab var, Musab'ın aman haman ha yanına gitmesinler, Musab bunu zehirler bunları, Musab zehirler, Musab'ın sözünü dinlerler ve dinlerinden de vazgeçerler diyerekten devamlı nasihat ederdi. Hanımına Hinde Şimdi tabi ki hanım Müslüman olmuş çocukları da Müslüman olmuş Ama haberi yok Bunun üzerine Hind dedi ki Yahu dedi sayın kocam dedi e, Muaz'ı biliyorsunuz dedi Muaz dedi e, O adamın yanına galiba katılmış Celselerinde bulunmuş Onlardan bazı şeyler öğrenmiş onlar gelse de sana anlatsa uygun olur mu falan deyince Yoksa dedi babasının annesinin ecdadının Dininden mi döndü dedi Muaz Hayır hele demek kastetmiyorum Ama bir dinle sözünü ya ne olacak dedi Ölecek misin sanki Bak bir dinle ne diyecek E çağır gelsin falan dedi Geldikten sonra Ona dedi ki O meclisinde bulunmuş olduğun kişinin Söylediği sözlerden bana dedi Bazılarını anlat dedi oğluna o zaman bunun üzerine hiç çekinmeden, korkmadan Muaz şöyle dedi, okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi alamin. Errahmaner Rahim. Malikiyevmiddin. ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim, aleyhim. vel Bu Fatiha suresini baştan sonuna kadar yüzüne okudu babasının. Baştan sonuna kadar yüzüne okudu okuyunca bu ne kadar güzel bir söz dedi ya oğlum ne kadar güzel ne kadar tatlı ne kadar hoş bir söz dedi baba dedi sen ne söylüyorsun bundan daha güzelleri var dedi o kişi de öyle şeyler anlatıyor gidip daha güzellerini anlatıyor falan dedi o zaman muaz dedi ki sayın babam dedi bak dedi sen de etrafındaki insanlar diğerleri bu kişiye tabi olmuş sen de gel buna tabi ol buna iman et dedi mushab'a bu kişiye iman et dedi deyince Dedi ki hayır ben iman etmem dedi. Ancak ben bir putuma gideyim, ilahıma gideyim, bana müsaade ederse iman ederim. Yoksa menat, müsaade etmezse iman etmem dedi. ya dedi, baba dedi senin putun ne dinler, ne de kulağı var, ne de gözü var, ne de dili var. Hiçbir şey yapamaz. Ne manfaat verir sana, neyine gideceksin? Hayır dedi. Ben onun sözünden çıkmam dedi. Ve gitti putunun yanına. Cahiliyette bir adet vardı Putla kendi arasına, putun arkasına... Yaşlı bir kadın korlardı. Kendisi beri tarafta dururdu. Onların zannına göre put ona ilham edecek o kadına o kadında ona konuşacak ibadet eden kişiye. Böyle bir inanç vardı inat vardı kendilerinde. Bu inanca göre yine bir kadını götürdü oraya. Putun arkasına koydu. Kendi putunun önüne durdu. Putu övdü, sevdi, saydı, hürmetini yaptı, duasını yaptı. Ama puttan böyle bir ses çıkmadı. Dedi putuna ya dedi Sayın işte ilahım neyse her neyse dediği tabirle ben dedi falanca bir kişi Musab isimde bir kişi var insanları işte İslam'a çağırıyor ben ona girmek istiyorum ama senin iznin olmadan girmek istemiyorum bana ne müsaade edersin izin verir misin vermez misin diye kendisi iltica da bulunuyor tabi puttan bir ses gelmedi Gelmeyince ha anladım dedi bana bugün kızdın kızdığından dolayı dedi bana cevap vermiyorsun. Ama daha sonra yine huzuruna geleceğim dedi. Evet burada bir dakika duralım değerli kardeşlerim. Bakınız ileri gelen bir kişi, kabilelerin başkanı ve cömert ve kültürlü, kendi zamanlarında kültürlü bir insan. Görgülü bir insan, itrak sahibi bir kişi, bir kişi cansız, bedensiz ve hayatı olmayan eliyle yapmış olduğu bir putun karşısına diri giriyor, duruyor ve o patta o puttan medetler umuyor. Medetler umuyor. İşte insanoğlunu, insanoğlu kendi nefsine itimat edecek olursa hidayeti bulması mümkün değil. Hidayeti bulması mümkün değil. Ve bundan önceki zaten büyük sahabelerde böyle değil miydi? Hazreti Ömer olsun, Ebubekir radıyallahu anh, diğerleri herkese herkese kendileri kendileri aklıyla, aklıyla hidayeti bulmuş değillerdir. Ancak hidayeti seçmeleri, hidayete uymaklı olmuştur. Hidayeti ne zaman seçtiler? O zaman işte kendileri cennette müjdelendi. Ve kendileri asrın en saadetleri, en mutlu sahabeler oldu. Evet, ertesi günü Hazreti Umeyr İbni Cümeyh gene geldi. Gene geldi putunun karşısına. Putunun karşısına geldi ama ne kadar puta bağlı olduğunu çocuklar da iyi biliyor. Puttan kolay kolay ayrılmayacak diyorlar. Çocukları toplandı. İki tane üç tane çocuğu Muaz, Muad, Muaz, Hallat ve bir de Ögey oğlu vardı. Muaz'ın Cebel dördü bir araya geldi. Dediler ki bunlar biz bu babamızı asla puttan soğutmadıkça Müslüman olmayacak. Buna bir plan düşünelim dediler. Bu planı uygulayacak olursak babamız o zaman İslamiyet'i seçer. Ne yapalım ne yapalım dediler ki babam gece yatınca alalım bu putu götürelim bir tarafa atalım babam ertesi günü gelir, putu bulamayınca belki vazgeçebilir dediler. Aldılar gece, babası uyuduktan sonra bu putu, putu götürdü, attılar bir çukura. Affedersiniz, o çukura da o zamanki insanların e, pisliklerinin akmış olduğu bir çukurdu. Neyse sabah oldu, gene amir gitti putunun yanına, ondan bereket umacak, dua edecek. Baktı putunu göremedi, eve girdi, sağa baktı, sola baktı, bulamadı. Ve gitti, attıkları yerden çıkarttı. Çıkarttıktan sonra onu güzelce yıkadı, temizledi, kokuladı, getirdi, yerine koydu. Ve çok kızdım dedi. Çok öfkelendim dedi. Sana bunu kim yaptı falan dedi. Ah görsem de dedi, onların kellesini koparsam dedi. Aynen böyle bir öfkelendi kendisini. Neyse ertesi gün oldu, aynısını yaptı yine çocuklar böyle. Aynısını yaptılar, götürdüler yine o çöp e, pisliğe attılar ertesi günü sabah kahpte gene bulamadı. Gene gitti oradan getirdi. Getirdikten sonra yine yıkadı, temizledi, kokuladı, yerine koydu, ibadetini yaptı, duasını yaptı, ayrıldı. Ve böylece devam etti. Çocukları hayran içerisinde. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Daha sonra, daha sonra dediler ki, dediler ki bu şekilde yapmayalım, alalım. Bu putu aldıktan sonra Gene o pisliğe atmazdan önce bir şey bulalım dediler. Bir itleşi buldular. İtleşiyle beraber itleşiyle beraber koydular. Ondan sonra götürüp oraya atacaklar. Ancak son şeyde Amruklu Cumhuriyet dedi ki ben dedi ey put dedi sana dedi bak kaç defa bu rezalete düştün bir şey yapamadın. Senin de daha omuzuna dedi şey asıyorum dedi kılıcımı dedi. Kılıcı sana veriyorum dedi. İlah sen kendi kendini savun dedi. Nasıl olsa o kişiler yine gelecekler seni götürecekler. dedi kendisi ve oğulları geldikten sonra o kılıcı aldılar. Bir köpeğe bağladılar. Leş bir köpeğe götürü o pisliği attılar. Attıktan sonra ertesi günü geldi. Kutunu yerinde göremeyince, göremeyince gene gitti oraya baktı ki put köpeğe bağlı, o pisliğin içerisine atılmış, atıldıktan sonra put'a dedi ki ''Levkunte ilahen sen bir ilah olmuş olsan idi ''Lem tekun ente ve kelbün fasada birin ''Bu kuyunun içerisinde bu köpekle beraber olmazdın'' dedi. ''Sen bir ilah değilsin'' dedi ve almadı orada da bıraktı. Bunun üzerine damet duyaraktan Hakk'a gönlünü verdi ve büyük sahabelerden birisi oldu. Elhamdülillah Allah onu hidayete götürdü. Evet demek ki bir musibet, bir musibet onun için bir musibet ilahına tecavüz etmek şey etmek falan ama o musibet neticesi o büyük sahabeyi, büyük sahabeyi en büyük insan yaptı ve Resul Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda iman sevgisini, iman aşkını iman lezzetini kalbine Allah yerleştirdi. Evet hal böyleyken değerli kardeşlerim Çocukları o sıralarda da Uhud savaşı hazırlığı başlıyor Uhud savaşında çocukları hazırlanıyor Çocukları hazırlanırken tabi bu da bu heyecanı görüyor Heyecanı görüyor Diyor evlatlarım ne hazırlığı yapıyorsunuz Diyorlar ki baba işte Uhud savaşı oldu Allah'ın Resulü tebrik etti bizlere Onun için hazırlık yapıyoruz diye buyurdular O zaman dedi ben de savaşa katılacağım sizinle beraber dedi Dediler ki baba sen yaşlısın mümkün değil Nasıl katılacaksın? Hem de üstelik bir de tam sakatsın. Topal bir insansın. Sen gidemezsin. Deyince buna çok öfkelendi. Buna çok öfkelendi. Ve Resul İzhan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Huzuruna geldikten sonra dedi. Ey Allah'ın Resulü. Ben de bu savaşa katılmak istiyorum. Ben de gidip şehit düşmek istiyorum. Ama çocuklarım bana engel oluyor. Bana yardımcı ol. Ey Allah'ın Resulü dedi. Bakınız. O yaşta 60'ı geçkin kendisi topal, sakat bir insan gidip Allah yolunda şehit düşmeyi arz ediyor. Ne kadar güzel bir İslam heyecan. Ne kadar İslami bir sevgi. Ne kadar muhabbet Resul, peygamber sevgisi ki o haline bakmadan o haline bakmadan kendisi gidip Uhud Savaşı'nda şehit düşmeyi istiyor. Evet. Dedi ki Ey Allah'ın Resulü. Bana çocuklarım engel olmak istiyorlar. Ben bu topal ayağımla gidip Topal ayağımla gidip şehit düşeceğim. Vallahi inni ben ve ercu. Umuyorum Allah'tan. En ata bi arceti bu topal ayağımla cennete girmek istiyorum. Bu topal ayağımla cennete girmek istiyorum. Ey Allah'ın Resulü bana yardımcı ol da çocuklarım bana engel olmasın deyince Allah'ın Resulü Rahmet Peygamber Resulü Şan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Bırakınız dedi. Bunda da bir hayır vardır dedi. Allah bunu hayrı seçecektir dedi ve onun üzerine Resulü Şan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağrısın üzerine evlatları vazgeçti evet zaman geçmedi ki kısa bir zaman içerisinde Uhud savaşı meydana geldi kendisi toplandı çocuklarıyla ekrabıyla diğerler hepsine de vedalaştı 3 tane çocuğuyla beraber Uhud savaşına katıldı Uhud Savaşı'na katıldı. Orada şu duayı yaptı kendisi. Allahümme ey benim Allah'ım Urzuknişşehade bana şehadetliği ver. Vela teruddini ile ehli kaybe, Umutsuz olaraktan beni ehlime geri çevirme. Ey benim Allah'ım Bana şehadetlik rütbesini ver diye kendisi kuşandı. çocuklarla beraber katılıyor. Ve bu duayı yaptı. Allahümme ey benim Allah'ım Urzuknişşehade bana şehadetlik ver. ولا ile الى اهل خائبه olaraktan Ümidim kırık olaraktan beni tekrar ehlime döndürme ey benim allahım diye dua etti. Allah duasını kabul etti bu zatın. Ondan sonra 3 çörede üç tane çocuğuyla birlikte birlikte kendisi çıktı. Savaş kızıştı. Birbirine girdiler. Sahabelerin çoğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafından ayrıldılar. Bu topal ayağıyla Ordan oraya sıçırıyor, oradan oraya sıçırıyor, Resul-i Zişan Efendimiz'i korudu. Resul-i Zişan'ı topalaya ile korudu ve bunun üzerine hem kendisi şehadet, şehit oldu hem de arkasındaki Muaz Hallad ismindeki oğlu şehit oldu. Evet değerli kardeşlerim, şehadet rütbesini alan o zat genazesi defnedilecek toprağa gömülecek Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı o savaşlarında şehit olanlara buyurdu ashabına "Halluhum bi onları kanlarıyla yaralarıyla defnediniz. Ben onların şehit olduğuna şahidim." diye buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Ma min hiçbir müslüman yoktur ki yeplle mufise bilillah. Allah yolunda yaralanıyor. İllace ayo'l kıyamet kıyametinde gelecektir bu kişi." Yesilü demen kanı ak'a aka gelecektir elveni kelevni zaferan kanının rengi zaferan rengini alacaktır verrihy kerihil miski kokusu da miski amber kokusu gibi olacaktır misk kokusu biliyorsunuz değerli kardeşlerim e, güzel bir koku şimdi burada yine herkese e, düşkün bu insanlar bu kokuya ve bu kokunun da bu konuğunun da e, şeyin kanadın altında veya e, e, geyin geyin kanadının altında veya şeyin altında olduğunu söylüyorlar haki koku da bu evet şehit düşen bir kişinin kanı kıyamet gününde kıyamet gününde zaafaran rengini alacaktır kokusu ise misik, amber kokusu gibi kokacaktır Allah cümlemize hepimize ve bütün Müslüman kardeşlerimize böyle Hı -hı. ölümleri nasip eylesin Hı -hı. çünkü hepimiz öleceğiz ama her şeyin tatlısı vardır Ölümün tatlısı da en güzeli demek buymuş ki O büyük sahabe Allahümmerzuknişşehade Bana şehadeti nasip eyle Ve beni de ehlime ümmitsiz olaktan diye, Dönderme diye dua etti Allah da onun duasını kabul eyledi Ne kadar güzel bir dua Ne kadar güzel bir rütbe Ne kadar güzel bir Şehadet rütbesidir Bunun üzerine Peygamber Efendimiz buyurdu ki İtfunu defnediniz Amrubnul cemuhu Amrubnul cemuhu Deflediniz ma Abdullah bin Amr Abdullah bini Amr'ı defnediniz çünkü ikisi çok samimi kardeşli arkadaştı. İkisini bir kabre koyunuz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların kabirlerinin bir olmasını arz etti ve ikisinin kabrini de aynı bir kabir yaptı. Radiyallahu Allah razı olsun an Amr'ın cemuh bundan ve ashabuhu sahabelerinden min şehidü Uhud Uhud'da şehit düşeninin sahabelerden Allah razı olsun ve nevvara lehum fi kuburihim Allah onların kabirlerini nurlandırsın nur içerisinde yatırsın ve kıyamete kadar kıyamete kadar bu nur zaten onlardan ayrılmayacaktır Allah bizlere de böyle bir nur nasip eylesin kabirlerimizi bizlerin ve ecdatlarımızın ve bütün Müslüman kardeşlerimizin kabirlerini var kılsın ve ahiru davane elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve selline muhammed ve ale ali seyyidina muhammed allah muhafaza <gülüyor> <yab> eylesin <gülüyor> rabbim <gülüyor>